Fikri takip Yazarlarıyla toplumsal tarihte geçen ay Hazırlayan ve sunanlar Peri Efe ve Ahmet Akşit 94.9 açık radyoda yeni bir fikri takibe başlıyoruz ben Peri. Merhabalar ben Ahmet Akşit. Geçen program toplumsal tarihin 245. San, yani son sayısında yayınlanan bir emek tarihi dosyasından bahsetmiştik. Birkaç program arka arkaya bu dosyanın yazarlarıyla konuşacağımızı da duyurmuştuk. Bu dizinin bir tür yani dizi olacak bu da. İlkini geçen program dosyanın editörlerinden ve yazarlarından Doğan Çetin Kaya ile yaptık. Bugün dosyada köylüler, işçiler ve köylü işçiler adlı yazısıyla beraber onu konuşmak üzere Sinan Yıldırmaz'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Sinan Yıldırmaz. Sinan Yıldırmaz İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim üyesi. Tezini Türkiye köylülüğünün sosyal tarihi üzerine yazdı doktora tezini. Toplumsal tarihi daha önce e, üç makalesi e, çıktı. E, onlar galiba benden önce, yani <gülüyor> epey, epey bir ara vermiş galiba. <gülüyor> Şimdi siz yazınıza Hobsbawm'dan bir alıntıyla başlıyorsunuz. Ben de evet. konuşmaya evet. öyle başlayalım istedim. E, sizin alıntıladığınız yeri okuyarak başlıyorum. Ancak Avrupa ve Orta Doğu yöresinde sadece bir köylü kalesi kaldı. Türkiye, burada köylülük zayıfladı ancak 1980'lerin ortasında hala mutlak bir çoğunluk olmaya devam ediyordu diyor. <gülüyor> ...bu saptamaya katılıyorsunuz herhalde... ...yani hı hı. bu genel onay gören bir saptama herhalde... ...bunun... ...emek tarihi çalışmaları açısından bu saptamanın... E, ...nasıl bir önemi var... ...ve bu, bu durum hı hı. nasıl yer alıyor... ...emek tarihi çalışmalarında? Şimdi Holzbaum e, yani 20. yüzyıldaki en önemli tarihçilerden bir tanesi... Hı hı. ...bütün dünya ve bütün kapitalizmin gelişimi üzerine... ...en geniş, en yaygın kitapları yazmış olan... ...araştırmacılardan bir tanesi... ...Türkiye'ye baktığı zaman orada sadece... ...en bariz... ...temel belirleyen tanımlayıcı bir unsur olarak köylülüğü görmesi e, önemli. Yani tek başına Hobsbaw'nın bunun yapıyor olması bile hı hı. E, önemli. Hobsbaw'nın kendi e, e, geçmişi, kendi etkisi düşünüldüğü zaman. E, bir yandan da tabii katılmak durumundayız. E, şu anlamda istatistiksel olarak da tabii e, doğru bir şey bu. Hani yüzde ellilere yani köylü ve kentli nüfus arasındaki... Hani, Kimler köylü kimler hı -hı. kentli e, o ayrım biraz daha hani sadece bir nüfus bazında bölümlemeyle yapmak yanlış olabilir. Ama en azından e, köyde oturanlar ve kentte oturanların %50'ye denk düşmesi ancak 1980'lere kadar e, olabilen bir şey haline geliyor. Aslında Türkiye o kadar yalnız mı yani İran hı -hı. mesela? Hı -hı. E, şeyden bahsediyor biraz da Avrupa Balkanlar. Avrupa, Orta yani hı -hı. E, Orta, Orta Doğu, Doğu. geçiyor diye ben İran'ım. Yani e, Tabii ki şey ya yani İran ve diğer Arap ülkeleri düşünüldüğünde benzer şeyler etkileri sahip ama kapitalizmin Türkiye girişi ve onun hızıyla alakalı bir duruma aslında vurgu yapmak istiyor Bey. Benim aklıma gelen İran olmadı da mesela Romanya da hmm. böyle değil hmm. mi sorusu geldi. Yani hmm. Türkiye gibi değil hmm. mi sorusu geldi. <gülüyor> ya Doğu Avrupa'yı biraz daha işte Almanya gibi, Almanya'nın uzantısı gibi bir e, eksende hı hı. gördüğünüz zaman hı hı. aslında e, Almanya'nın gelişimiyle benzer bir sürecin içerisine hı hı. oturtmak daha mümkün olur. Yani hı hı. Polonya gibi değil, e, Prusya'yı evet. düşündüğünüzde hı hı. aslında kapitalizmin o Prusya'daki yaygınlığı ve ile Osmanlı'nın o dönemdeki e, gelişmişler arasındaki fark hı hı. biraz da bunu gösteriyor. Hı hı. Bir ee, diyorsunuz ki 1950'lerde, 60'larda Türkiye'de köy çalışmaları var. Hı hı. Ee, ya biraz da benim cehaletim, ben bilmiyorum <gülüyor> bu köy çalışmaları <gülüyor> nedir. Ee, emek tarihi çalışmaları ile nasıl bir ilişkisi var, nasıl etkiliyor? Hı hı. Bu konuyu hı hı. biraz açalım mı? Şimdi 1950'lerin başında Türkiye'de sosyal bilimler alanında çalışılabilecek en sınıfsal toplumsal çatışmalar toplumsal farklılıkları görebileceğiniz en meşru alanlardan bir tanesi köy. Bu tam işte iddia terakiden başlayan Kemalizm'de de devam eden köycü ideolojinin bir sonucu aslında. Kent alanları e, sınıfsal farklılaşmayı analiz etmek açısından kapalı alanlar. Çünkü oraya girdiğiniz anda açık bir komünizm e, suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Hmm. Ve o yüzden de bir kaçınmacı davranış içine giriyor herkes. 1930'lardaki işte köye dönme, köye doğru yönelme hareketlerinde hareketlerindeki genel sosyolojik algı biraz da bu Durkheimcı Türkiye'nin o işte Durkheimcı milliyetçilikle ilişkilendirilmiş sosyolojik bakışıyla, ziyago kalpten gelen sosyolojik hakimiyetiyle alakalı bir durumdu. Ama köye doğru gitmek derken idealize edilmiş bir köy tanımı yapılıyordu o dönemde. Köye gitmiyorlardı aslında. Yani köyün sosyal realitesini tanımlamıyorlardı. Durkheim zaten böyle bir tanımlamayı <gülüyor> ...istemez ve yapmazdı... teorik Buyurun. olarak. Onun karşısında... ...Löpele Okulu var. Türkiye'de bu işte Prens Sabahattin'den gelen... ...bir etkiyle aslında... ...rejim düşmanlığıyla bağlantılandırılmış... ...bir akademik alan, sosyolojik alan... ...olarak tanımlandı. 1945 sonrası yani... ...İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde... ...dünyanın... E, e, ...yeni dünya düzeninin kurulmasıyla birlikte... ...aslında Türkiye'deki... E, ...algı da değişmeye başladı. Ve Türkiye'de aslında Durkheimcu olmayan... Le Play'i destekleme niyetinde olan bir bir kısım insanlar, e, araştırmacılar, felsefeciler e, o ekolü yaygınlaştırıcı bir takım faaliyetlere girmeye başlar. Bunların en başında gelen kurumlardan bir tanesi İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü hı. oluyor aslında. Hilmi Ziya Ülken başta hı, olmak hı. üzere e, ve onun öğrencileri, onun çevresinde geniş bir e, alan açılmaya başlıyor. Sosyoloji dergisi o dönemde. E, ...doğrudan köye giderek köyün bilgisini toplamanın aracı haline dönüşmeye başlıyor. Tek tek, tekil tekil köylere giderek... ...köyde kim, kaç kişi yaşıyor, nerede çalışıyor, ağa var mı, muhtar kim, öğretmen var mı, okul var mı gibi... ...bizim tek parti döneminde çok fazla bilgisine erişemediğimiz alanlara ilişkin bilgi derlemeye başlıyorlar. Bu e, dünyadaki dönüşümle paralel bir şey aslında. Aynı ekol... E, Amerika'da, Amerika'da özellikle Chicago'da ve daha tarım e, arazilerinin açık olduğu yerlerde ki yaygın e, sosyolojik bakış aslında buna yakın bir bakış. Orada eğitilmiş bir kısım hocalar da Türkiye'ye gelecek. Bunları toplayıp yayınlıyorlar mı yoksa tutuyorlar mı? Sizi? Evet ya yayınlıyorlar Yayınlıyor. teker teker. E, hepsi sosyoloji dergisinde de yayınlanıyor. E, bir temel oluşturmaya başlıyor. Hem bu teorik çerçevesiyle yani Durkheim ve Le Pleit, tartışması çok açık biçimde yapılıyor. Onun monografileri çıkıyor. Hatta Prens Savatti'nin mezarı naaşı Türkiye'ye getirilecek o dönemde. O da bir fenomen olacak. Öyle onlarla bağlantılı bir süreçte. Tabi bir yandan da Türkiye'nin uluslararası konjonktürde değişen rolü söz konusu. Yani Avrupa'nın tarım, tahıl deposu olması yönünde bir köylülük durumunun tasviri ve onun ortaya, onun sorunlarının ortaya konması ihtiyacı söz konusu. Bu ihtiyaca karşılık gelecek bir ...çalışma alanı açılıyor aslında... ...fakat bu düzenli bir çalışma alanı değil... ...yani hı hı. E, hep ondan şikayet edecekler... ...bu çalışanlar... ...diyecekler ki bize bir kurumsallaşmış... ...üniversite bazında bu işin akademik... ...bilgisini üreten yerlere ihtiyaç var... Hı hı. E, ...o yüzden de ilk kurum... E, ...ilk kurum... E, e, ...yine Chicago'dan gelen... E, Chicago'dan, e, ...orası yanlış olabilir... Hı hı. E, ...şimdi şey yapmayayım... E, Erzurum Üniversitesi'nde kurulacak... Erzurum Üniversitesi'nde ilk e, köy araştırmaları, köy sosyolojisi kurulacak. Ziraat Fakültesi içerisinde. Hı hı. E, ve orada yerleşik hale gelecek bu Erzurum Üniversitesi'nin kurulma sebeplerinden bir tanesi aslında daha Amerikan tipi bir ortadoğuya dönük. işte OTTÜ ile beraber başka bir e, e, alan açmakla alakalı bir e, kuruluşu var. E, bu Hilmizya'ların istediği türde bir kurumsallaşma ancak darbeyle birlikte gelecek. Yani Demokrat Parti bunu yapmayacak darbe köy hizmetleri e, kurumunu hmm, kurarak hmm, aslında hmm. tam olarak istedikleri köylünün bilgisini e, tek elde toplayarak buna dönük bir reform ihtiyacını e, dile getirebilecek. Bunun bilgisini altyapısını oluşturacak bir kurum e, kurmaya e, niyetlenecek. Bu da o dönemdeki tartışmalarla aslında şekillenecek. Hmm. Ben bir ara şey yani hmm. demin onu sormaya çalışıyordum. Evet. Düzenli değil dediniz yani bir kuruma ihtiyaç var. Peki şey sistematik mi? Hani şu köylere gidiliyor dediniz ya tek tek. Yani onun bir şeyi var mı? Hangi köyler gidilecek? Nasıl karar veriliyor? Hmm, hmm. Öyle bir sistematik mi? Daha yakın köylere gidiyor daha aslında. Yakın. Çok sistematik değil. Yakın köyler dediğiniz İstanbul'da yakın yok, mı? Ankara'ya. E, araştırmacının aslında daha yakın olduğu <gülüyor> köyler. Bir yandan yani daha yakın girebileceği bilgisine daha rahat ulaşabileceği köyler tercih ediliyor. E, şimdi mesela bu ekolün bir de aslında daha öncesi var. Daha... E, Farklı bir yöne de evrilecek. E, i̇nsanlar tarafından da yapıyor. Sadece Hilmi Ziyalar ve çevresindeki insanlar tarafından değil. E, örneğin Beyce Boran. <gülüyor> Beyce Boran'ın ilk çalışması. E, iki köy tipinin mukayesele tetkiki isimli <gülüyor> çalışması. ve Bir köy çalışması. Tam da bu anlamda. Yani Amerika'dan geldikten sonra orada bunun bilgisini edindikten sonra yaptığı bir şey. Yine Berkesler e, aynı şekilde e, benzer bir eğitim sürecinden yine Amerika'da geçerek Türkiye'de Medya Berkes ilk köy çalışmalarından bir tanesini gerçekleştirecek. E, ülken bir yazısında zaten bu ayrıma değinecek. Türkiye'de bir alan var eskiden köy çalışanlar yeni bizim gibi çalışanlar bir de bunlar var. ...Beyice Boranlar, Berkesler hmm. var... ...bunlar biraz daha başka... falan, ...sosyoekonomik bakıyorlar gibi bir... ...onun e, çerçevesinde bu, belirliyor aslında... Bu ekibin, bu meselenin... E, ...köy enstitülleriyle hiçbir teması oluyor mu... ...yani öyle bir... E, ...çok olmuyor... E, ...çünkü köy enstitülerindeki üretilen bilgi... ...biraz daha romantize edilmiş bir bilgi... E, ...daha durkaymcı dediğimiz gibi... Bir ...sosyolojiye dayanıyor... ...o yüzden de yani beslenme kanalları oradan değil... E, Mesela Cavit Orhan Tütengil o dönemde köy meselelerini çok çalışacak. Ve şeylerine baktığımız zaman hepsinin çalışmalarına baktığımız zaman e, bunların hiçbirinde e, böyle köy enstitüsü referansı ya da yüceltmesi ya da köylümüz meselesini oradan ele alan bir e, e, bakış e, ben hatırlamıyorum yani öyle bir hı hı. çalışma da açıkça yok. Bir de dönem tabii köy enstitülerinin e, düşüşe geçtiği yavaş yavaş kapanacağı yani baş, ellerin başı ve ellerin zaten ortasına kapanacak. Ee, bir dönem olduğu için de köy enstitüleri bir genel e, hani komünist atmosferde çok da revaçta olan e, kurumlar değil. Epey derinlemesine gittik bu konuda makaleden uzaklaştık ama Hı -hı. çok da ilginçmiş Hı -hı. Ee, bu konuda bir toplumsal tarihi <gülüyor> bir makale bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, genelde dünyada özel olarak da Avrupa'da feodalizmden kapitalizme geçiş konusundaki tarih yazımında Hı -hı. Ee, önemli bir kısmını da bu feodal köylülüğün tasfiyesinin e, kapladığını Hı -hı. söylüyorsunuz. Nasıl yaklaşılıyor Avrupa'da Hı -hı. E, bu konuya Avrupa tarihi yazımında? Şimdi Avrupa'daki motivasyon aslında e, mesele feodalizm ve kapitalizm arasındaki geçiş ilişkisini nereden kurmak gerektiğini Hı -hı. E, tanımlamak yönünde oluyor ve buradaki temel mesele de aslında e, bütün feodalizm tartışmalarında olduğu gibi e, kapitalizmin ne olduğunu tanımlamak. Hı -hı. Temel dertler kapitalizmi ne zaman başladığını, nasıl başladığını, nasıl geliştiğini nereden tespit edeceğiz? Neye dayanarak, hangi dönüşüm asıl olarak bize feodalizmden kapitalizme geçtik demeye yetecek bir bilgi verecek? Bunu aslında ortaya çıkarmak için temel bir tartışma açılmaya başlanıyor. Kapitalizmi daha ticaret yönelimli bir, ticaretin artması yönelimli tanımlayan, ve biraz da yayıl ya kapitalizmin bir merkezden dışarı doğru yayılmacı e, e, e, unsurlarına vurgu yaparak ele alma yönünde bir yaklaşım var. E, bir de aslında bunun iş dinamiklerine dönerek bakmak Hı -hı. gerektiğine yönünde bir tartışma var. İlk ortaya atılan tezde aslında e, kapitalizmin biraz daha ticarileşmeyle alakalı bir süreç olduğu tanımlanacak. Böylece aslında mesele dışsal bir unsur olarak Hı -hı. kapitalizm böylece bir ticaret yoluyla yayılır, yaygınlaşır ve bütün dünyada hakimiyetini kurar gibi bir sonuca varacak. Ama bunun yanında tam tersi hayır kapitalizm aslında bir içsel dönüşümdür, sınıfsal bir meseledir. Sınıfların bu yöndeki dönüşümünü e, tam olarak tanımlayamazsanız aslında kapitalizmin ne olduğunu anlamamışsınızdır diyen bir tartışma e, olacak. Hı -hı. Buna Japonya'dan da katkı olacak, Doğu Avrupa'dan Hı -hı. da e, böyle yani genç kapitalistleşmiş olan dünyanın diğer kesimlerinden de yaygın bir e, katkı olacak. E, hala da Türk de çevrisi olan ve yaygın olarak okunan bir çalışmadır tartışma. Türkiye'de herhalde o işte o batı dışı kapitalizleşen Hı -hı. geç kapitalizeşen coğrafyalardan bir tanesi. Türkiye'de bu tartışmanın yani kapitalizm öncesi düzen konusundaki tartışmaların aynı motivasyonda olmadığını tahmin ediyorum. Hı -hı. Türkiye'deki motivasyon nedir? Türkiye'deki motivasyon aslında sınıfın hangi geç... yıllarda oldu bu tartışma? Yani 1900 aslında. Yeni 60'lar, 70'lerin genel bir tartışması. Büyük oranda sosyalist stratejiyle alakalı bir hı hı. boyutu var meselenin. Ee, Türkiye'deki toplumsal sınıfların gelişmişliği veya az geçmişliği meselesi bu dönemde tanımlanma ihtiyacı hissediliyor. Ee, akademik alanlarda da tabii bunun etkisi var ama özellikle... E, Diyeyim, ...politik alanlarda bunun e, daha etkin bir e, motivasyonu olduğunu söylemek mümkün. Geçenlerde bir toplantıda Zafer Toprak e, neden geri kaldık hmm. sorusunu sorup... Hmm. E, ...esasında bu soruya cevap bulmak için hmm. bu e, kapitalizm öncesi... Hmm. E, ...işte Osmanlı düzeni nedir sorusunun hmm. e, yoğunca soruldu. Ve o motivasyonla hmm. bu tartışmalara girildiğini hmm. söylemiştik. Katılır mısın? Hmm. Yani tabii yani geri kalmıştık meselesi. Neden geri kalmıştık? Kapitalizmden geri kalmıştık. Aslında tartışılan <gülüyor> mesele. Evet. Ee, bu da aslında şey yani baktığımız zaman e, niye biz az gelişmişiz diye tanımlamaya o dönemde öyle bir genel ruh hali var. Yani bu dönemde olmadığından daha çok e, ne diyeyim. Biz çok az gelişmiş bir ülkeyiz. E, az gelişmiş olduğumuz için de Marksist bir e, analizin getireceği e, sosyalizme doğru giden yolda ee, ...bu az gelişmiş sınıflarla bir müdahale etme şansımız, oraya doğru bir hamle etme durumumuz pek mümkün gözükmüyor gibi bir sonuca varılır aslında. Yani Türkiye'nin feodal olmadığı, Osmanlı'nın feodal, feodal olmadığı için az gelişmiş olduğu... Hı. ...bu yüzden de kapitalistleşemediği, kapitalistleşemediği için de başka bir strateji ortaya koymak gerektiği söylenecek... Ee, bu motivasyonun dışında başka şeyler getiriyor bizim elimizde. Yani benim burada aslında vurgulamak istediğim mesele şu. Ee, motivasyonun kendisi bugünden baktığımızda, bugün emek tarihi çalışmaları açısından düşündüğümüzde, köylülüğün durumunu düşündüğümüzde ya da geçmişe dönük baktığımızda, tekrar Osmanlı çalışmalarına baktığımızda, bizim için bir temel soru olmayabilir. Ama o dönemdeki bu çalışmalar bize inanılmaz bir bilgi birikimi getirdi. Hı hı. Motivasyonun kendisi, ne oldu? O anda onu bir ortadan kaldırırsak elimizdeki o bilgi birikimini sağlayabilecek bu türden bir motivasyona belki bugün de ihtiyacımız var. Tekrar Osmanlı toprak düzeni ya da Osmanlı'dan yani Osmanlı kapitalizme geçiş sürecini analiz etmeye bizi yönlendirecek. Bu tartışmayı götürenlerden birkaç isim zirka derin mi e, manalı olur diyecek? Mesela Halil alcık bunlardan bir tanesi. Yani daha doğrusu Türkiye'de politik iktisat çalışan e, çoğu insanın bir şekilde ...buna dahil olduğunu söyleyeyim. Mesela buna... ...başka bir yönden... E, ...Barkan, Ömer e, Lütfü Barkan da girecektir. Yani Türkiye'nin... E, ...Osmanlı'nın bir feodal düzen olmadığını... ...ama başka bir tür... E, ...feodaliteye benzer... tanımlanabilecek ama tipik bir feodalizm... ...olmayacağı dönemde e, çok yoğun... ...çalışmaları olacak onun. E, Şevket Bamun tabi e, analizleri... ...bunların üzerine... ...yoğunlaşmıştır. E, Birçok başka, hani şu anda hatırlayamadığım isim elbette var bu sürecinde ama... ...neredeyse herkesin... Hatta... Surseristlerden de epey önemli isimler. Tabii, isimlerle. tabii. Yani... E... Şeyde bile vardır sonuçta. Beyce Boran da söyler. Doğan Avcıoğlu da vardır. Yani bir MDD çizgisiydi sosyalist devrim ve milli demokratik devrim çizgisi arasındaki temel ayrımlardan bir tanesi bil, var. benim bildiğim. Evet bu konu Ali da, e, bu konuda e, kabileden feodalizm. Evet. Deydi, değil mi Kitabında Kaynak yayınları. <gülüyor> Şu anda pek hayırla almıyor kendisi <gülüyor> <Bilmiyorum gülüyor> kitabı ama. <gülüyor> Az evvel eksik kaldı. Yani Avrupa'daki kapitalizm ile ilgili olarak... E, mülküzleşme, işçileşme e, dolayısıyla küçük köylünün yok olması <gülüyor> tekerleşmeyle beraber Marx'ın yaklaşımı e, aşağı yukarı böyle. <gülüyor> Ama Kauski daha farklı bir yaklaşım var. Yani küçük köylülüğün e, kapitalizm içerisinde de yaşayabileceğini söylüyor. <gülüyor> bu tartışma Türkiye için de çok manalı geliyor. <gülüyor> bu bu konudaki bu konuyu açalım mı biraz? Evet, ya bu konu aslında Türkiye'de çok fazla e, yer bulmamış bir tartışma. Yani büyük oranda işte e, Kauski'nin ...taha Türkiye Sosyalistleri açısından da... ...genel sosyalist e, dünya açısından da... ...biraz daha lanetlenmiş olmasından... ...kaynaklı olsa gerek... E, ...tezlerine de pek rağbet edilmiyor... ...yani tezlerini rağbet edilmemesi... ...dışında pek de okunmuyor aslında... E, ...Marx'ın analizi... ...aslında daha genel bir analiz... Genel, ...yani bütün aslında kendi kitabında da... ...olduğu gibi... E, ...çalışmaların hepsinde daha genelleyici birken yani ...kapitalizmin genel kurallarını ortaya koymak üzere çalışıyor... Kaos ki bu işi daha yerellerde nasıl olabileceği, geç kapitalizm sürecinde nasıl gerçekleşebileceğine dönük müdahalelerde bulunuyor. Tabii orada köylülük meselesi, e, Marx'ın genel e, analizi içerisinde, toplumsal sınıfların dönüşümü içerisinde gördüğü, yok olacak olarak tanınmadığı meselede geç kapitalistleşen toplumların, o analizde çok fazla yer almamasıyla alakalı. Kalsküdar çok hangi coğrafi ee, için konuşuyor, hangi coğrafi Ya konuşuyor? aslında Aslında işte Rus ve Alman coğrafyası yani daha Doğu Avrupa ve daha geç kapıları seçilen ülkeler açısından bakıldığında teorinin bu kısmında bir müdahale olabileceğini ve bunun da politik olarak başka bir yönelime daha doğrusu politik bir stratejiyi bu yönde yenilemek ihtiyacında olduğumuzu ...söylemek istiyor aslında Kaoski. Yani işin politik uzantısı çok fazla tartışılıyor ama bu işin e, analiz kısmı yani... ...küçük köylünün gerçekten sürekliliğinin, işçi sınıfının oluşumu açısından... ...ne anlam içerdiğine dönük bir e, yorumu e, Türkiye açısından da... ...belki de dünyanın geri kalan açısından da çok fazla yapılmıyor. Çünkü bu bize şunu getiriyor. Küçük köylülük eğer sürekliyse ve bu haliyle işçileşiyorsa hala da... Bu o zaman elimizdeki işçi sınıfının Marx'ın tanınmadığının dışında başka bir işçi sınıfı olduğunu da gösteriyor. Bu aynı tip sosyalist partileşme, sosyalist fikriyatla e, aynı insanlara, aynı işçilere gidilemeyeceğini belki gösteriyor. Yani Klaus vurgulamak istediği mesele bu. Bir mülksüz işçi sınıfından, zincirlerinden başka kaybedecek çok şeyi olan belki bir işçi sınıfından bahsediyorsak eğer ona özgü bir örgütlenme modeli belki ortaya koymamız gerekir. Demeye getiriyor Kalski. Türkiye de biraz ona benzer bir süreç aslında. Yani. Mülksüzleşme süreci Türkiye'de de e, hala devam eden e, artık giderek de şiddetlenmiş ve tamamen e, Marks'ın dediğine de birazcık gelen. E, tarımda iyice kapitalistleşmenin arttığı işte e, mülklü işçilerin giderek azaldığı hem nüfus miras yoluyla hem de zaman içerisinde yoksulluk ve ihtiyaçtan satılma yoluyla bu tür toprak küçük toprak mülkiyetinin giderek azaldığı bir e, dönemdeyiz. Ama bunu Türkiye'nin ilk kapitalizme geçiş ve daha hızlandığı 1950'ler üzerinde düşündüğümüzde... ...daha farklı bir boyutta olduğunu, o dönemdeki işçileşmenin niteliği açısından da... ...bize başka sonuçlar verebileceğini düşünüyorum. Ee, şimdi müzik <gülüyor> Şimdi bu programın müzik kısmını şöyle kurguladım. Ee, birazdan konuşacağız e, kırdan kente göçü ve kentleşmeyi... Bunun tabii çok fazla e, bu konuya bakarken birçok başka alanı buna dahil etmek mümkün. Bunlardan bir tanesi de müzik. E, bu tabii başta başına büyük bir araştırma alanı ve araştırma yapıldığında biliyorum bu konuda çok. İki ana damar var bence. Bir tanesi arabesk. E, hmm. Bunun şeylerinden biri. İkincisi de e, işçiler ve işte sol hareketi düşünürsek eğer. E, orada, e, orada kullanılan müzik kültürü. Yani bir şekilde köyde çalınan müziğin kentte... Hmm. ...gelmesi ve onun... ...hem yeni gelen insanlar tarafından... ...yani politize olan kitleler tarafından... ...bir şekilde yeniden üretilmesi... ...hem de aynı zamanda... ...zaten şehirli olanlar... ...şehirli olup... ...sol hareket içinde yer alıp... ...bunu yeniden... ...yeniden yeniden, yeniden üretenler. Bu açıdan iki isim çok önemli. Biri Aşık Mahsun-i Şerif... ...biri de Aşık İhsani. Şimdi önce Aşık Mahsun-i Şerif'ten... ...bir parça dinleyeceğiz. Aynı parçayı daha sonra Cem Karaca'dan dinleyeceğiz. Eee... Çok kısaca Aşık Mahsuni'den bahsedeyim. İşte 40'lı yıllarda doğuyor Afşin'e yakın, Berçenek köyünde. Eğit, Kuleli Asker Lisesi'ne kadar uzanan bir eğitimi var. Ordudan ihraç ediliyor. 61'den itibaren plak yapmaya başlıyor. Yani o piyasaya giriyor 61'den itibaren. Saz çalmayı çok küçük yaşlarında amcasından öğreniyor. 71'de e, Erim'e yazdığı Erim Erim Eriyes'in türküsü yüzünden e, tutuklanıyor. 10,5 <gülüyor> ay <gülüyor> çarptırılıyor. Fakat Erim şikayet etmiyor. Diyor ki bir halk ozanı, yani böyle bir şey var, bir halk ozanı başbakanı sevmek mecburiyetinde değildir. Diyor ki Aşık Mahzuni eğer e, şikayet etseydi çok uzun yatacaktım etmediği için on buçuk ayda kaldım. Acaba şimdi olsa nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Aşık Veysir'in işte yeni Pir Sultan Aptal diye e, tanıyıp sevdiği, e, saygı gösterdiği bir ozan. Sayısız yazdığı türkü var ve hemen her yani bütün e, çok defalarca yeniden yeniden yeniden üretiliyor. 2002'de de köründe ölüyor. Şimdi onun ele geniş olan şu yalan dünya bilmem ki ya neden dar bana yedirmeyeceğiz kendi sesinde. Ele geniş. Olan şu yalan dünya Bilmem ki ya neden var bana bana Bize hücum etti cahil sürüsü. Artık keselerde ben bir Kar bana bana bana Kar bana bana bana Kervana, bana, bana, kervana Kendimi bilelim halka yaramam Geldi geçti ömrüm sanki bir akşam Sağam da sobundakı kible arama Hem kıbledi hem Kabe'dir yer bana bana bana yar bana bana bana yer bana bana bana yer bana bana, bana. Yar bana, bana. Yar bana, bana. Yar. Ölü gibi ölemem Derdim vardır onun için gülemem Ben insan değerini bölemem Doğu batı gavırmıştım Bil bana Doğu batı bir bana bana bana, bir bana bana bana, bir bana bana, bir bana bana. Yavurmuştum fakir zengin, bir bana bana bana, bir bana bana, bir bana bana. Yanın başıdır başı. Dost için akıttım gözünde yaşı Halka öğrettiğini yapmayan kişi. Dört kitap okudum dese kör bana bana bana kör bana bana bana. Kör bana, bana, bana, kör bana, bana, Cahilin her kapta eli çıkıyor Bunun için rezaletim bol çıkıyor Açtım şapkasını keli çıkıyor Öpmez gayrı dede hoca Pir bana, bana, bana Pir bana, bana, bana Pir bana, bana, bana Pir bana, bana, pir bana, bana. şerifim yoldan kalır Dillerinden cahil Bilir mi Hayvan kesmek ile Kurban olur mu inanmazsan Kaldır kılıç Vur bana, bana, bana bana, bana Hayda Vur bana, bana, bana Vur bana bana, i̇nanmazsan kaldırı bana bana, bana Vur bana, bana bana, Vur bana, bana. Vur bana bana, bana Vur bana, bana. 94 94.9 Açık Radyo'da takip programındasınız. Sinan Yıldırmaz'ın Köylüler İşler ve Köylü İşler adlı makalesini konuşmaya devam ediyoruz. Toplumsal tarihin 245. sayısında yer aldı. Şimdi kapitalistleşme sürecindeki köylülüğün dönüşümüne e, odaklanan çalışmalarda bir köylü işçilerden bahsedildiğini hı hı. söylüyorsunuz. Bu bir geçiş formu olarak. Bunu tarif eder misiniz? E, köylü işçilik dünyada aslında bu tür geç kapitalistleşen ülkelerde çok yaygın tanımlanan e, kavramlardan bir tanesi. Jean Quatert bunun işte özellikle Almanya'daki e, versiyonları üzerine e, çok yazmış e, durumda. Türkiye'de de aslında köylü işçiler dediğimizde daha geniş bir tanımlama yap, yapabileceğimizi düşünüyorum. Ben. Şimdi şu, köylü işçi derken şundan kastediliyor. Aynı, yani tam anlamıyla işçileşmemişin dışında aslında büyük oranda köylü olan bir işçiden bahsediliyor Hı -hı. köylü işçi Hı -hı. derken. E, bu ne demek? E, cumhuriyet döneminde, cumhuriyet işçiliği, cumhuriyetin e, sanayisinde çalışan işçilerde cumhuriyet yönetiminin çok sık şikayet ettiği meselelerden bir tanesi aslında bu. İşçi devir daimi. Ve süreksiz bir işçilik meselesi. İşçiler e, köyden bir iş buldukları zaman hasat mevsimi dışında yani herhangi bir üretimde ve gelirde bulunmadıkları dönemlerde e, kendilerine yakın sanayi bölgelerine giderek hmm. ya da madenlere giderek orada çalışıyorlar. Ve tam hasat zamanında veya gelirlerinin de daha sonra devam edebileceği biraz daha uzun bir dönemde çalışmıyorlar. Böylece aslında e, senenin yarısında işçi olarak çalışan, yarısında köylü olarak çalışan bir tip var elimizde. Hmm. Bu tip e, öyle az bulunan bir tip değil aslında. Hatta Cumhuriyet Yönetimi'nde o kadar sıkıntısı çekiliyor ki bu işçi devir daimi meselesi ve süreksiz işçiler meselesi bir e, temel sorun olarak, sanayileşmenin önündeki bir engel olarak ele alınıp nasıl bir kendimize ait işçi yaratabiliriz? Hmm. E, sürekli çalışabilecek, uzmanlaşmış bir işçi grubu yaratabiliriz diye düşünüyorlar üzerine. Bunun için işçi konutları, hatta özendirici tek katlı evler, bahçesi olan küçük ekebileceği evler gibi hı hı. projeleri falan da var Cumhuriyet'in. Zonguldak'taki madenler de epey zorlayıcı tedbirler de aldık. Aa, tabii o <gülüyor> şeyden beri ta eski Osmanlı'dan beri gelen zorlayıcı bir özellikle madenler bu işin en zorlayıcı. Zorla çalıştırmanın görüldüğü yerlerden bir tanesi. Bu da sanayi işte biraz daha e, usta niteliğinde biraz hı. daha kalifiye olmuş bir eleman istedikleri için sanayide işte ne bileyim elindeki kaza sayısını azaltabilecek, işin kalitesini arttırabilecek, maden gibi köylünün aynı yaptığı, tarlada yaptığı işi madende devam ettirebilecek niteliklerden başka, sanayi işçisi yaratabilmek üzere bir müdahale aslında bu yapmaya çalıştıkları. Çünkü madenlerde işte köyde nasıl tarlasını sürüyorsa aynı şekilde kazma sallaması dışında çok büyük meziyet aramıyor en azından oradaki maden sanayi. Evet. Buna yönelik olarak hatta şöyle bir durum da yapıyor erken cumhuriyet dönemindeki sanayi işletmelerinde. Çalıştırmak istediği işçi, yani mesela istihdam etmesi gereken işçiden daha fazlasını istihdam ediyor. Hmm. Örneğin Sümerbank gibi bir fabrikada hmm. bin işçi çalıştırmak durumundaysa o işin yürümesi için iki bin işçi istihdam ediyor ki bu devir daimi olduğu zaman iş aksamasın. O yüzden aslında bu işçi devir daim meselesi işçilerin sanayi ile olan ilişkisinde de böyle devlet ve sanayi ve işçilik meselesinde de bir gerilim oluşturuyor aslında. Devlet buna yönelik birçok önlem almaya çalışıyor. Cezalandırma da bunlar başında gelen önlemlerden bir tanesi tabii. Ya bu esasında çok da çalışan insanlar bakımından çok da özellikle madenlerde Hı. ya da maden gibi zor yerlerde çalışan insanlar için mesela köyden gelmişsen... Tutup bir fabrikada işte işte tozlu, dumanlı, gürültülü işte 10 saat, 12 saat belki daha fazla gidip Orada çalışıyorsun. O kontrast belli olsun diye de senin makarede işte bu İngiltere'deki herhalde hasat zamanı böyle atlar, samanlar, güneş, açık hava falan bir işte taşra ortamı. Öbür tarafta da bir cam atölyesiymiş burası 1900'lerin başı. Orada da felaket bir... <gülüyor> <gülüyor> yani o insani koşullar saydan birden Tabii. çalışanlar, <gülüyor> e, köylüler ayrıca çok kolay değil yani o değişimi <gülüyor> kaldırmak herhalde. Bu mesele o Orhan Kemal'de de <gülüyor> e, yer alıyor galiba. E, Makalede onu, ben onu okumamıştım. E, bereketli Topraklar Üzerinde. <gülüyor> Orada ne anlatıyor Orhan Kemal? E, bereketli topraklar üzerinde e, aslında çukurova bölgesinde yine yani çoğu e, Orhan Kemal e, Adanoma zaten evet e, kendisi de zaten bu işlerde kahya olarak çalıştığı için biliyor işin niteliğini bir fabrika nasıl işler e, mesela Cemil romanını tek başına okusanız e, o dönemde 1930'larda bir e, pamuk işleyen fabrika'nın e, idari mekanizmasını şematik olarak çıkarabilirsiniz yani Roman'ın başında kim ne iş yapıyor diye çizdiğinizde Herkesi bir yere oturtabilirsiniz çok net bir şekilde. Başka belgeye gerek yok gibidir aslında. Ee, Müdür ne iş yapar, onun altında kim vardır, onun altında kim vardır, işçileri kim getirir, onu gösterir. Ee, bereketli topraklar üzerinde ise çoğu zaman e, özellikle emek tarihi çalışanlar açısından bir böyle e, 1950'ler dönemini anlatan, 50'lerin emekle ilişkili iktisadi koşullarını anlatan bir roman olarak tanımlanır. Ee, ben bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum iki sebepten. Bir tanesi e, o dönem 1950'leri anlatmıyor bir kere. E, romanı bir daha dönüp başka bir gözle okuduğum zaman ben... ...tarihlendirmeye yarayabilecek çok da fazla bir e, 1950'lere ilişkin bilgi olmadığını gördüm romanda. O yüzden biraz daha romanı e, 1940'ların sonu e, gibi ele almak. Yani iktidar değişiminden önce belki CHP iktidar döneminde... ...gerçekleşen bir durum olarak... ...ele almak önemli. İkinci olarak da... ...bir işçi romanından çok... ...işçileşmeye dönük, hı hı. işçileşen... ...köylülerin romanı... ...yani kente bir umutla gidip o umutun... ...onları nasıl yok ettiği... ...nasıl işçi olmak isterken... ...aslında... ...işte ölenler, sakat kalanlar gibi... Böyle ...bir... ...kötü işçileşmenin... ...yaratabileceği kötü sonuçların gösterildiği... ...bir roman olarak... Evet, tanımlıyorum. Makalede şey diyorsun Hem bir işçi roman hem de bir Hı -hı. köy romanı olarak Okumak mümkün diyorsun. Evet yani Buradan baktığımız zaman aslında Orhan Kemal'in biraz şunu söylemek istediğini söylüyor yani İşçi olmak çok da iyi bir şey değildir <gülüyor> Köylüler Hı -hı. Ve bu köylüle, köylülerin işçileşme sürecinde de Karşınıza gelebilecek başınıza gelebilecek Şeyler var ve bunlar Hı -hı. Hiç de olumlu şeyler değil gibi bir Vurgusu olduğunu düşünüyorum ben Bu romanda o yüzden bir işçi Yani Mevcut sanayi işçisi, bilinçli bir işçi sınıfı romanı zaten hiç değil. Bu yüzden aslında romanın yazılış e, tarihine gittiğimiz zaman bize bunun ipuçları biraz da orada da veriliyor. Roman iki kere yazılıyor. Bereketli Topraklar üzerinde oran Kemal iki kere yazıyor. Biri 1954'te ilk yayınlandığı zaman, bir de darbeden sonra. İkinci yazılışında romanın sayısı, e, sayfa sayısı iki katı artıyor. Yani roman büyüyor. <gülüyor> İkinci şeyde. ...basımda. İlk baskıda... ...hatta bunu Fethin Fethi çok... ...analiz eder. Hı hı. Ee, ilk yazılışında... E, ...bilinçli bir işçi yoktur. Böyle bilinçsiz... E, ...daha köylün tehlikeleri ön plana çıkan... E, ...bir kin... işte ...sınıf bilincinden doğmuş bir... ...patron düşmanlığına Bencilik, e, yöneltilebilecek bir şey yoktur. Bir safiyane durum söz konusudur. Hı hı. Köylülüğün e, içinde olduğu... ...durumdan kaynaklı. Bu e, ikinci e, yazılışında... Biraz daha bilinçli hale dönüştürülmüştür Orhan Kemal tarafından der Fethi de. Yani sanki yazar da sol hareketle tanışmış mı acaba? <gülüyor> evet yani dönemin şartları aslında yani biraz da işte 1950'ler daha antikomünist biraz 60'tan sonra mesele biraz daha sınıfla ilişkilendirilmeye daha müsait bir ortamda olunca ...gerçek Orhan Kemal... ...içinde gizlediği Orhan Kemal... ...biraz daha sayfa satır aralarının gizlediği... ...daha rahat ortaya çıkabilmiş durumda herhalde... Peki, ...peki acaba romanın okunması açısından... ...hangisi daha kolay... ...ya burada zorlama var... ...ikçisi geliyor mu mesela ikincisinde... Ee, yani şöyle bunu bilerek okumuyor tabii. Ya yani bu bilinen bir mesele değil. Yani iki kere yazıldığı meselesi. O yüzden bir romandan beklentiler ölçüsünde e, insanlara en başta bir işçi romanı olarak geliyor. Ama yani e, bir zorlama derken e, hani insanların e, işçi sınıfının bilinçli olması gerektiği yönünde Orhan Kemal'in <gülüyor> bir zorlama yapıp yapmadığından bahsediyorsunuz. E, ...bugün ölçülerinde düşünüldüğünde... ...bugünün okuru açısından düşünüldüğünde... ...çok naif kalan bir zorlama olabilir belki. Yani o zorlamayı Orhan Kemal için... ...katlanmak... Ee, <gülüyor> çok güzel cevap oldu. E şimdi çok daha ilerlemeden... E, ...demin Aşık Mahsun Şerif'ten dinlediğimiz... E, ...onun türküsünü... ...şimdi Cem Karaca'dan dinleyeceğiz. Bunu 68'de plak yapıyor Cem Karaca... ...Oy Bana Bana ismiyle. E, şehre nasıl uyarlandığını göreceksiniz. sen bunu dinlerken. Bir iddiaya göre... Aşık Mahzuni'nin bu piyasaya ilk girişi bu yani Cem Karaca ile ve bu parçayla olmuş. Ele kendi olan şu yalan dünya. Bilmem ki ya bana bana Zehirli metçalar sürsün. Artık keser de beni karban. Artık keser de beni karban. Olmayana yaramam. Geldi geçti ömrüm sanki bir akşam. Sağında soldunda kıble aramam. Hem kıbledir hem kabe dir yarba na. kıbledir ça veut yar bana o bana, bana yar bana bana mambo Derdim çokdur, onun için gülemem. Ben insanın değerini bölemem. 94.9 Açık Radyo'da Fikir takip programındasınız. Sinan Yıldırmaz'la konuşmayı devam ediyoruz. Makalemizin adı köylüler, İşçiler ve köylü işçiler. Şimdi bütün bu konuştuklarımızın bir sonucu da köyden kente göç ve kentleşme. Benim o sizin yazınızdaki şey kısmı özellikle dikkatimi çekti. Bu tabii bir konut meselesi ortaya çıkıyor ve siz bu konut yatırımı konusunda bu masrafının bu yeni köylü işçilere yüklendiğini söylüyorsunuz. Evet. Bu süreçten bahsetmek istiyorum. Yani Bunu bir anlatabilir misiniz? Şimdi Türkiye'de gece kondulaşma diye tarif edilen 1950'lerde hız kazanan. Aslında biraz daha erken başlayan süreç. Büyük oranda sermayenin ya da devletin üstlenmesi gereken bir konut hakkının, işçilerin ya da çalışanların barınmak ihtiyacını, barınma ihtiyacını karşılamak üzere ayrılması gereken bir konut miktarın, hı. sermayenin e, üstlenilmeyip aslında bunun işçilere yüklenmesinden ibaret bir hı. süreç. Bunun oluş biçimi, Türkiye'deki gecikondunun e, oluş biçimi Türkiye'ye özgü bir nitelik gösteriyor. Fakat aslında genel anlamda bu tür e, yoksulların barındığı, işçilerin barındığı, e, bu tür alanlar, bu tür e, gecikondu tipi e, yerleşimler e, literatürde de artık bu şekilde tanımlanmaya başlıyor. Hı hı. Yani bir sermayenin ya da devletin üstlenmesi gereken e, meblanın işçilerin üzerine yıkılması gibi. Daha sonradan bunun bu etkileri aslında günümüzdeki tartışmalarla çok bağlantılı. Günümüzde bu alanlar yani ilk gece kondulaşma yaşanan alanlar... Sonradan şehrin büyümesiyle şehrin merkezi haline Hı -hı. geldikten sonra bir rant alanı haline dönüşüyor Hı -hı. ve bunlar işte üzerlerine dikilen apartmanlarla veya lüks konutlarla çok büyük miktarlarla daha önceki yoksullarına işçilerine gelir sağlamış oluyorlar. Hı -hı. İşte Boğazda işte e, kimse Bo oturamadığı yerlerde e, oturabilmiş oluyorlar bunlar aslında Hı -hı. ve bugün suçlama olarak bu işçilere <gülüyor> bu yöneltiliyor. Ama o dönemde tabii ki böyle bir şey yok. Yani onların üzerine yıkılmış bir maliyet. Hı hı. Ve bu maliyeti eğer devlet üstlenip onlara başka bir yerde yapmış olsaydı bu rantın oluşmasının da önüne geçecekti en başta. E bu rant belki de daha önce üstlendikleri o şeyin masrafın karşılığı bir karşılığı olarak da görülebilir bugün. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi gece kondulaşmaya gelmişken tabii... Göç meselesi de var, ee, farklı dönemlerde farklı dalgalar halinde insanlar büyük şehirlere geliyor. Ee, onlar da farklı halklar oluşturuyorlar. Hı hı. Ee, i̇lk gelenler artık köyle ilişkisi zayıflıyor belki. Sonradan gelenler henüz köylü ilişkisi taze. Dolayısıyla zihniyet dünyaları da farklı. Kuşaklar oluşuyor şehirlerin etrafında. E, bu, bu konuyu biraz açalım mı? Yani bu e, çalışanlar arasında da, işler hmm. arasında da dolayısıyla e, farklı bir katmanlaşma oluyor. Bu hmm. konuyu açalım istiyorum. Biraz. E, i̇lk gelenler açısından Türkiye'deki tarihsel göç yollarının bir önemi var. E, mesela Karadeniz göçü, İstanbul açısından çok önemlidir. Hmm. E, Karadeniz göçü Osmanlıdan olan, Osmanlıdan beri sürekli hale gelmiş olan bir göçtür ve e, şu anda bile hala Karadenizli nüfusun İstanbul'daki en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olan grup olduğu düşünülürse bunun etkisinin hala o, o dönemden kalmış olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu işçilerin barınmayı gerçekleştirirken ee, sağlayacakları malzeme yani elde edecekleri malzemeyi e, satacak ve onlara yerleşim alanları açacak olanlar da bu ilk yerleşenler olacak. Hmm. İşte Karadenizli müteahhit diye genelleştirdiğimiz bugün olan tiplerin kökeni de buraya dayanıyor. Yani onlar ilk yerleşip bu işin sürecini e, bildikleri ve öğretebildikleri bunun üzerinden de bir e, Ticaret geliştirebildikleri için ilerleyen dönemlerde e, burada bir e, yer ediyorlar bu yani konut bu tip piyasasında. inşaat zür dilerim bu trip bu tip inşaat yapmayı atıyorum Rilere değil de İstanbul evet, İstanbul'da öğreniyorlar, ama ilk ki. öğrenen topluluk Evet yani tarihsel olarak Karadeniz göçü e, kapitalizmin kırda yayılmasının sonrasında köylülerin zorla kente gelmesinden önce olan bir süreç. O yüzden de hani baktığımız zaman, hatta toplumsal tarihte, da, tarihte daha önceden çıkmış olan bir makalede vardır bu, e, bu e, Akdeniz sesleri Projesi içerisindeki bir makaleydi hatırladığım kadarıyla. E, bu daha çok Bulgaristan'dan da gelen e, göçmenlerin yerleştiği alanlarda nasıl Karadenizli insanların e, e, ...kiremit, işte briket, çimento bulmakta yardımcı olduğunu... ...bunun pazarlamasını <gülüyor> yaptıklarını anlatıyor bir Sözlü Tarih <gülüyor> Projesi içerisinde... ...oraya e, ev kurmuş olan, gece kondu kurmuş olan e, insanlar. Tabii işçileşme meselesi açısından da... ...ilk gelenlerle son gelenler arasında bir deneyim aktarımı dışında... ...dayanışma bağları, dayanışma ağlarının kurulduğu bir alan ortaya çıkıyor. Yani ilk olarak e, burada gelmiş olan, yerleşmiş olan işçiler... Ee, memleketlerine de para göndermeye başlıyorlar i̇lk, ilk olarak. Dayanışma sandıkları kurmaya başlıyorlar ve bir hemşerilik ağı dediğimiz e, hala bugün de devam eden bir ağ oluşmaya başlıyor. Bu süreç e, göçün niteliğiyle de bağlantılı olarak e, işçilerin geldikleri zaman barınmasında, iş bulmasında daha sonradan da hayatlarını bir dayanışmacı zihniyet içerisinde devam ettirmelerinde bir etken oluyor hemşerilik bağları. E, o yüzden de hem göçle birlikte hem de göçün oluşturduğu alanda hemşerilik diye bir mesele Türkiye'de politik ve sosyolojik olarak tartışılan bir yere oturacak ilerleyen dönemlerde. Ve doğrudan da tabii sendikalaşmayı, işçi sınıfı oluşumunu etkileyici bir role sahip olacak. Sendikaların doğrudan iletişime geçip bağlantı kurduğu hemşeri dernekleri, birbirleriyle ilişki kurduğu derneklerde yayılmaları daha mümkün hale gelebilecek. O yüzden de bilincin oluştuğu yerlerden bir tanesi aslında hemşerilik. Yani işçilik ve köylülük meselesinin birbiriyle bağlantılı olduğu alanlar... E, ilerideki örgütlenme deneyimleri de re etki ediyor bu anlamda. Evet. Ee, yazınızın sonunda e, emek tarihi için yapılan ve yapılacak çalışmaların önündeki en büyük engellerden biri... ...yani arşive dayalı çalışacaksınız tabii. E, bu arşivlerin kapalı olmasını Hı -hı. E, yazıyorsunuz. Şimdi... Şunu sormak istiyorum. bu Hangi arşivler bunlar? Hı -hı. Niçin önemli emek tarihi çalışmaları için? Ve niçin kapalı? <gülüyor> Şimdi Türkiye'de iki tane temel arşiv var. Biri Osmanlı arşivi, biri de Cumhuriyet arşivi. Osmanlı arşivi görece biraz daha açık. Yani kapalı olan... Kısımları var özellikle Türkiye'deki azınlıklar evet. veya hazineyle ilişkili kısımlarda bir kapalılık söz konusu doğrudan kapalılık söz konusu. Cumhuriyet arşivleri ise görece biraz daha yeni ee, yani içerik açısından yeni ve sürekli içerisine bir şeyler katılıyor. Hı -hı. Ama bununla bağlantılı olarak Osmanlı arşivinde açık olan halen açık olan bir kısım arşiv Osmanlı e, Cumhuriyet e, arşivinde açık değil. Hmm. Mesela Cumhuriyet arşivinde Başbakanlık e, muamelat e, Arşivleri açıktır bu İç yazışmalar başbakanlığın birbirleriyle yazışmaları Vesaire gibi işlemleri içerir. E, CHP Arşivi CHP katalogları hmm. açıktır Partinin kendi iç yazışmaları raporları Birbirlerine yazdıkları mektuplar insanların CHP yazdıkları mektuplar Şikayetler dilekçeler bunlar çok önemlidir bizim için Fakat özellikle emniyetle asayişle ilgili olan kısımlar Osmanlı arşivinde kısmen de olsa açık olmakla birlikte Cumhuriyet arşivinde değil. Hı hı. O yüzden Osmanlı tarihçileri, emek tarihi çalışanları ya da sosyal tarih çalışanları bu anlamda biraz daha şanslı. Hı hı. Ama Cumhuriyet arşivinde Cumhuriyet tarihi çalışanlar açısından şanssızlık çok büyük. Osmanlı diye bir devletin olmaması, hani oradan kalan hı hı. sorunlar ve e, hala sorunsuallaştırılan meseleler olmakla birlikte ee, öyle bir devletin olmaması arşivlerin e, açık, açıklığını biraz daha arttırıyor. Cumhuriyetin hala sürüyor olması e, o yüzden arşivin de e, kapalı olmasının sebeplerinden bir tanesi. <gülüyor> Genel olarak bize şunu gerekçe gösteriyorlar. Diyorlar ki e, yani hala o insanların e, işte akrabaları bir şeyleri yaşıyor olabilir. O yüzden de ...emniyetle ilgili bu tür hani ne içinden çıkacağını bilmediğimiz meseleleri sizlere gösteremeyiz deniyor. Bu en yaygın söylenen mazeretlerden bir tanesi. Bununla birlikte aslında bu Oktay Özel'in en son yazdığı yazıyla da biraz bağlantılı... ...bu Başbakan'ın Ermenilerle ilgili açılım denen açıklamasından sonra arşivlerin niye aslında kapalı olduğunu... ...resmen açık ama şeklen kapalı Hı -hı. olduğuna ilişkin yazdığı yazıya benzer bir şekilde kapalılık Hı -hı. söz konusu. Örneğin e, orada Okta Özel şunu vurguluyor. E, sizin bir kurum olarak sürekli devletin söylediği bizim arşivlerimiz açık. E, her türlü araştırmaya yapabilirsiniz deniyor. Fakat orada çalışanlar sizin hangi belgelere bakacağınızı kendisi belirliyor. Hı -hı. Örneğin bir dosyada e, 100 tane belge varsa... Ee, siz konunuzu belirttiğiniz zaman şu konuda çalışıyorum dediğiniz zaman o dosyanın hepsini görmek istiyorum dediğiniz zaman size şunu söylüyorlar. Hayır onda sizinle ilgili sadece 10 tane belge var. Buna siz nasıl karar verebiliyorsunuz oradaki görevliler olarak? Aslında şeklen bir kontrol var orada bir sansür uygulanıyor. Bu şekilde refüze olduğunuz hiçbir anınız var mıdır? Evet doğrudan bu şekilde yani araştırmanın başında <gülüyor> bu şekilde emniyet arşivinden bir red aldım. Çok ilginçtir o da. Ee, emniyet arşivlerine e, aslında usulen bir şey sordum bu bilgi edinme hakkı çerçevesinde bir e, mail yazdım e, ve şunu sordum ben bir araştırma yapıyorum e, sizin arşivlerinizden de yararlanmak istiyorum bunun yolu yöntemi nedir nasıl bir yol izlemem gerekir yararlanmak için diye bir mail attım bana gelen otomatik cevapta şöyle dendi e, araştırdığınız konuyla ilgili kurumumuzda bilgi ve belge bulunmamaktadır otomatik bir cevap belli ki ve gelen herkese benzer bir cevap gönderiliyor. Bu aslında her şeyi özetliyor yani. Evet, kapalı. <gülüyor> kapalı. Bu evet. Aslında açık. Yani emniyet arşivi de, jandarma arşivide Çünkü emniyet arşivi kentlerde özellikle işçi sınıfının e, birebir karşı karşıya olduğu sorunları ve işçi sınıfının gündelik yaşamını, bütün o sınıfsal durumunu görebildiğimiz yerlerden bir tanesi. jandarmanın ikisi köylülüğün bizzat hı hı. E, bu tür... ...sınıfsal durumunu karşı karşıya gördüğümüz yerlerden bir tanesi. Örneğin bir tane örnek olay vardır 46 yılında geçmiş. Bir isyan Türkiye'de köylü isyanı olarak tanımlanabilecek bir isyan. Baladız isyanı diye geçer. Bunun arşivlerine ben çok ulaşmak istiyorum fakat tabii yok öyle bir şey. Isparta'nın Baladız ilçesinde Demokrat Partili il başkanını... ...başını taşla ezerek öldürüyor köylüler. Baya bir borç <gülüyor> meselesi yüzünden bir 10-15 kişi yargılanıyor bununla ilişkili. Hatta Ruhi bunun üzerine bir şarkı yapıyor. Hı. Edip Akbayram da bunu sonra Öyle okuyor. Mi? Hatta Ruhi bunun için işkence gördüğünü söylüyor. Bu şiiri hı. yazdıktan sonra hı. Baladız Ağdı isminde. Ee, neyse bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz Sinan Yıldırmaz. Hı hı. Bu programın da sonuna geldik. Ee, Teknik masada Gürkan Bayis vardı. Ona da teşekkür ediyoruz. Şimdi bitirirken Aşık İhsani ile bitireceğiz. Aşık İhsani de 1930 Diyarbakır doğumlu. Ee, çok uzun uzun anlatmama gerek yok Aşık İhsani. Bu tarz yani siyasi müzik açısından çok önemli bir şahsiyet. Onun e, kendi sesinden dinlemeyeceğiz. Avrupa Türkiye'li Toplumcular Federasyonu'nun işçi korosundan dinleyeceğiz Uyan adlı şarkısını. E, ne kadar değiştiğini yani biliyorsunuz ne kadar değiştiğini de göreceksiniz. E, bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın. Thank you Fikri takip Yazarlarıyla toplumsal tarihte geçen ay Hazırlayan ve sunanlar Peri Efe ve Ahmet Akşit